Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden Nemli suresinde seçtiğimiz bölüm biliyorsunuz 15. ayetten 31. ayetin sonuna kadardı. Bugün 20. ayetteyiz ve inşallah Allah nasip ederse bu bölümü tamamlamayı istiyoruz. Ee, şöyle ilk 10 e, ayeti yani 15, e, affedersiniz ilk 5 ayeti yani birkaç haftadır yaptığımız ayetleri. E, mealen hiç olmazsa okuyalım ki e, konunun tam ortasından başlayanlar için, ilk kez dinleyenler için bir kopukluk olmasın. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, e, Mealen, Elmalı Hamdi Yazır'ın mealini okuyorum. Şanım hakkı için Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. İkisi de hamd o Allah'a ki dediler bizi mümin kullarından birçoğunun üzerine taftil buyurdu. Ve Süleyman Davud'a varis olup ey Nas dedi bize mantıkut ı tayr talim buyuruldu. Kuşların mantığı, kuşların e, düşünme biçimi, kavrama biçimi ve konuşma biçimi. Uzun uzun konuşmuştuk bunu. Hem bize her şeyden verildi, yani bu iki ayette de kendilerine verilen nimetlerin nasıl farkında oldukları ve bunun için Allah'a hamd ettikleri ni görüyoruz açıkça ve doğrusunu isterseniz bizim biraz <gülüyor> ipin ucunu kaçırdığımız bir terbiye biçim misali hani mütevazi olmak. İşte hiç kendinde bir değer görmemek, kendini hiç olarak görmek e, şeklindeki klasik terbiye biçimimizde kantarın topuzu kaçırılınca kişinin kendisine verilen nimetlerin farkında bile olmayıp e, hani tevazunun e, öbür ucu e, bir şeyi haddine açtığında zıddına inkılap eder demiş atalarımız. Çok seviyorum bu sözü. Öbür ucu olan nankörlüğe dönüşebiliyor. Burada da e, tam tersine. Hazreti Süleyman ve Davud'un e, Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği nimetleri ikrar ettiklerini, kabul ettiklerini, fark ettiklerini ve e, ona şükrettiklerini görüyoruz. Çünkü nimetin farkında olmadığınız zaman, bilincinde olmadığınız zaman şükür de edemiyorsunuz ve o nimeti, kullanmak için bir gayret de görmüyorsunuz buna gerek gayrete gerek görmüyorsunuz Allah korusun bu çok tehlikeli bir şey yani insan, insanın harcanması demek arkadaşlar kendisini hiç takdir edememesi ee, i̇şte bazen bunu e, kibre mi düşerim korkusuyla e, takdir edemiyoruz kendimizi. Bazen e, hakikaten küçüklükten beri bir mahviyet e, anlayışıyla yetiştirildiğimiz için olumlu anlamda söylemiyorum, olumsuz anlamda hep sürekli bir eleştiri içi, ve o iç sesimiz oluyor zamanla bizim içimize yerleşiyor. O kadar kendimizi sürekli eleştiriyoruz ki hani benden adam olmaz neticesine varmış oluyoruz ya da ben Yapamam bunu sonucunu çıkarmış oluyoruz. Bunlar hep tehlikeli, bunları konuşmuştuk. Şüphesiz bize her şeyden verildi. Şüphesiz ki bu herhalde o fazla mübin yani Allah'ın ikramı bunlar, bunları biz kazanmadık diyor. Dikkat ederseniz insanı kibre düşüren şey sahip olduğu nimeti kabul etmesi değil arkadaşlar. O nimeti kendinden bilmesi ben başardım, ben kazandım, ben yaptım, hiç kimse benim gibi yapamaz demesi ve bunu yapamayanları hor görmesi, kibir budur arkadaşlar. Yoksa insanın kendisine verilmiş olan işte eğitimin, zekanın, e, imkanların, sosyal imkanların, makam mevkiinin, aklın, ilmin e, bunların farkında olması ve bunları verene şükretmesi biliyorsunuz her nimetin şükrü de kendi cinsindendir. Yani ben şunu diyemem mesela oh ya Rabbim çok şükür işte bana ne kadar güzel bir okuma arzusu verdin, öğrenme arzusu verdin ve işte öğrendiklerimi ne güzel anlıyorum, anlatabiliyorum işte neyse deyip böyle oh oturayım yani. Şükür bu değil. Şükür size verilen nimeti o nimetten herkesin istifade edebileceği şekilde ee, i̇nsanların paylaşımına sunmak demek. Mesela eviniz varsa o evde misafir ağırlamak demek. Maddi imkanlarınız varsa insanlara yardımcı olmak, destek olmak demek. İşte e, sözünüz geçiyorsa mesela insanların işlerini görmek, bu işlerin görülmesi için aracılık etmek demek demek. Dolayısıyla her nimetin şükrü kendi cinsinden onlar da bunun bilincindeler ve bakın hani kıssada da görüyoruz böyle yan gelip yatmıyorlar ordunun başında bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorlar ve yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar Allah'a şirk koşulmasını bitirecek şekilde zulüm bitecek şekilde efendim çalışmalar yapıyorlar. İşte o hemen geldi arkasından. Hem Süleyman'a cinnü ins ve tuyurdan orduları toplandı. Yani cinler, insanlar ve kuşlardan orduları toplandı. Hep bunlar zaptu idare olunuyorlardı. Hatta karınca deresi üzerine vardıklarında bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar haydin meskenlerinize girin. Süleyman ve ordusu sizi fark etmeyerek kırıp geçirmesin. Bununla ilgili detayları da geçen hafta anlatmıştık. O da bunun sözünden gülercesine tebessüm etti ve etti de Ya Rabbi dedi beni nefsime zabıt kıl. Çok hoşuma gitti bu tercüme arkadaşlar. Yani biz onu bunu şunu gözetleyeceğimize, korumaya çalışacağımıza, herkese zabıtılık yapmaya çalışacağımıza, kendi nefsimize, yani fazla bir lokma yiyeceğimiz zaman, fazladan bir uyku uyuyacağımız zaman, fazla bir söz konuşacağımız zaman, işte ne bileyim fazladan bir harcama yapacağımız zaman kendi nefsimize zabıt olsak keşke. Bu duayı hep tekrarlamak lazım demek ki 20. ayet Nemli suresinde Rabbi evzi'ni en eşkura ni'me tekelleti diye başlayan kısım. Dedi ki ya Rabbi beni nefsime zabıt kıl ki bana ve valideynime inan buyurduğun nimetine şükredeyim. Yani ben insanın nefsine hakim olmasının hedefini gösteriyor burada. Niçin insan nefsine hakim olmalı? Kendisine ve ana babasına hatta soyuna yani. Çünkü şimdi bir kitabın girişini okuyordum. Derse oturmadan önce dedim bir on dakika var boşa geçmesin. Daha henüz... Giriş kısmını okuduğum için e, kitabı tamamen tavsiye edebilir miyim size bilmiyorum. E, kadınlar Nasıl Çalışıyor bunu anlatan Günlük Ritüeller 2 diye bir kitap. Orada da girişte mesela bunu söylüyor. Yani tarih boyunca e, büyük yazarlar, büyük ilim adamları, büyük sanatçılar, bunların mesela büyük bir kısmı e, varlıklı ailelerden gelenler. Hatta bizim e, inançlı kesim olarak, Böyle bu kadar aleni bir yerde söylemek bunu doğru mu bilmiyorum ama e, trajedimizin en büyük trajedilerimizden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Varlıklı kesimin arkadaşlar gelecek kaygısı olmadığı için zihni çok daha özgürdür. Yani düşünün kalktınız sabah ve bir derdiniz yok yani. Bir derdiniz yok zihniniz özgür o zekanız entelektüel meraklarınız yani e, hani her şeyi oturup felsefe düşünebilirsiniz sanatla ilgili düşünebilirsiniz hani dünya meselelerini düşünebilirsiniz bir ilme bir ilmin çok küçük bir detayına kendinizi verebilirsiniz çünkü bir kaygınız yok işleriniz görülüyor yemeği kim yapacak diye düşünmüyorsunuz misafir gelirse ne olacak diye düşünmüyorsunuz işte çocuk ateşlenirse diye düşünmüyor ateşlendi ne yapacağım diye düşünmüyorsunuz Dolayısıyla o varlıklığı ve hani hayata dair yardımcıları olan insanların büyük çoğunluğunun onlar arasından çıktığını ama buna rağmen her işini kendisi görmek zorunda olan üstelik de yakın çevresi başta olmak üzere işte eşleri, anne babaları tarafından engellenen pek çok kadının da bilhassa efendim ortaya eserler koyabildiğini söylüyor müellif. Henüz dediğim gibi sadece giriş kısmını okuyabildim. Bakacağız, bakacağız, bakalım varlıklılar ne yapmış, dardakiler ne yapmış. Arkadaşlar bu arada hani bir parantez açalım. Herkes kendi şartlarının hesabını verecek, kendi şartları içerisinde yapabileceklerinin hesabını verecek. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın duası bizi bu noktaya getirdi. O neden ana babasına verilen nimete de şükrediyor? Çünkü ana babanıza verilen nimet size verilmiş demektir. Siz onlara verilen nimet, mesela benim hep düşünürüm yani biz Kastamonu'nun bir dağ köyünde yaşarken babam oradan çıkmasaydı mesela ben şimdi muhtemelen hala o köyde yani kötü bir şey değil yanlış anlaşılmasın sadece bu yaptıklarımın hiçbirini, hiçbirini yapamıyor olacaktım yani. O köyde yaşayan, oradaki sorunlarla boğuşan insanlardan birisi olacaktım. Dolayısıyla anne babanızın bir aldığı kararlar, attığı adımlar, anne babanıza Allah'ın yaptığı yardımlar, ikramlar aslında size yapılmış demektir. Çünkü onlar sizin hayatınızı hazırlıyorlar. Hayat şartlarınızı hazırlıyorlar. Burada Hz. Süleyman'ın sadece kendisine değil, anne babasına verilen nimetlere de şükretmesinin temelinde bu olduğunu düşünüyorum. Yine kitapta da aynısını söylüyor. Mesela birkaç göbek boyunca e, efendim şey entelektüel bir soydan geliyorsunuz. Mesela işte El Mahallihamdi Yazır'ın e, merhumun istemazbebesinden El Mahallihamdi Yazır'ın maddesini okudum. Orada da mesela bütün dedeleri ilmiye sınıfından. Yani işte dayısıyla beraber bir köyde doğuyor. Evet Antalya'nın bir köyünde doğuyor. Ama işte 15 kaç 15 16 yaşlarındayken dayısıyla birlikte İstanbul'a geliyor medreselerde okumak için. Dolayısıyla aile yani bunu o yaşlarda çocuk kendi başına yapabilir miydi? Ailenizin imkanları, ailenizin sizi yönlendirmesi, ailenizin size hazırladığı şartlar, bunların hepsi bizim de şükretmemiz gereken konular ve yani Ya Rabbi beni nefsime zabıt kıl ki bana ve valideynime ihsan buyurduğun nimete şükredeyim ve razı olacağın iyi bir amel yapayım. Sırf şükür değil yani sırf verilenlere şükür değil. Onları alıp bir amel bir güzellik de ona ben ekleyeyim ve beni rahmetinle salih kulların meyanına idhal bulur ve edihil miyir rahmeti fi salihin beni salih kullarının arasına kat ama bu katış da yani ya Rabbi bana öyle bir güç ver ki öyle bir istek ver ki ben salihlerin arasına gireyim demiyor bakın yani Allah'ın ikramı olmadıkça bunun olmayacağını her şey öyle arkadaşlar onun için e, siz mesela biz ya Rabbi beni salih kullarının arasına kat dediğimizde ben hiç emek vermeden bunu yaptır bana demiyoruz ki zaten. Yani bunun isteğini içimize koymasını, bu yola girmemizi, bu yolu bize kolaylaştırmasını ve sonuçta da hedefimize varmak için bize yardım etmesine hepsini birden temenni etmiş oluyoruz allah Teala'dan. İşte bu dua ile bitirmiştik geçen hafta. 20. ayetle bugün başlıyoruz arkadaşlar. Böyle dedi, böyle dua etti ve tefakkada daira ve tayrı kuşları yahut parantez içinde uçar kuvvetleri yani Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda mesela biz bugün bugün pek kullanılmıyor ama yakın zamana kadar uçağa ne diyorduk arkadaşlar? Tayyare diyorduk değil mi? Tayr kelimesinden geliyor. Bakın tayr kuş demek. Tayyare de çok uçan demek, yani uçak demek. Dolayısıyla belki de buradaki tayr bildiğimiz kuşlar değil, bilmiyoruz yani neleri vardı. Hani insanoğlu ileri doğru mu gitti, geri doğru mu gitti, insanoğlu peygamberler vasıtasıyla mı öğrendi bütün teknikleri, yeryüzündeki bütün tekniklerin esaslarını yani. Esaslarını, bütün önemli adımları peygamberler vasıtasıyla attı diye, insanoğlu böyle attı diye bir teori var ki ben de ona katılıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Hz. Süleyman'ın ordusundaki bu uçan cisimler mesela neydi onlar? Cinler miydi, kuşlar mıydı, bir takım aletler miydi, dronlar mıydı bilmiyoruz. İhalar, sihalar mıydı bilmiyoruz ama uçan bir şey var ordusunda. Uçan bir grup var yani. Bunları teftiş ediyor. Bu teftiş etme meselesi de çok önemli. Burada temas edecek mi? Ee, evet bir cümleyle temas etmiş. Önce onu okuyalım. Demek ki diyor cüz'iyatına varıncaya kadar, cüz'iyat parçalar, en ufak parçalar yani en alt kademeler, en ufak detaylara varıncaya kadar devletin kuvvetlerini ve umurunu umur işler demek teftiş ve tetkik etmek devlet adamının vazifesidir. Yani bir yönetici arkadaşlar yönettiği sistemin nereyi yönetiyorsa bir evimi yönetiyorsunuz, bir siteyi mi, bir apartmanımı yönetiyorsunuz? bir mahallenin mi muhtarısınız? işte ne bileyim bir işletmenin, bir biriminin mi başındasınız? Yoksa bütün devletin mi başındasınız? Her neyin başına getirilmişseniz işte orada bütün olan biteni, bu casusluk anlamında merak, tecessüs anlamında değil. Yani mesela işte evin mutfağınızda neler azalmış, neler var, nelere ihtiyaç var. Gereksiz mesela bütçenizde gereksiz masraflar neler, nelerden kısmalısınız, nerede haddi aşıyorsunuz, yani insanın girdisini, çıktısını, olanını, bitenini bilmesi demek. Özel hayata müdahale anlamında düşünmeyin bunu. İşlerin yürüyüşü, işlerin ilerleyişiyle ilgili. Mesela bir işletmede bir sorun çıktığında tıkanıklığın nerede olduğunu hemen bulabilmek demek. E, hemen çözüme odaklanabilmek demek. Yani bütün o süreçlerin farkında olmanız demek. Olmadığınızda Ne olur? Şöyle diyebilirsiniz mesela bu da geliyor insanın aklına ideal bir yöntem olarak. Ya biz böyle insanları takip etmeyi, kontrol etmeyi, teftiş etmeyi, işte yönettiğimiz insanları teftiş etmeyi falan bırakalım. Herkese o kadar ciddi bir Allah korkusu yerleştirelim ki, o kadar vicdanlı insanlar olarak onları eğitelim ki e, takibe gerek kalmasın, teftişe gerek kalmasın. Arkadaşlar bunlar romantik isteklerdir. Romantik isteklerdir. Yani olmayacak şey değil. Tabii ki hedefimiz bu olmalıdır. Yani herkes vicdan sahibi olsun, hakkaniyet sahibi olsun, bilinçli olsun ve sorumluluklarını canlı gönülden yerine getirsin. Teftişe gerek kalmadan, hatırlatmaya gerek kalmadan. Ama arkadaşlar en ciddi insanla bile çalışırken takvimdeki yani süreci ona hatırlatmanız gerekiyor. Bu insanoğlunun fıtratında olan bir şey. Yani insanoğlu takip edildiği zaman çalışıyor. Çok çok belki istisnalar hariç. Ben bunu işletmelerde aktif olarak çalışan, böyle hani bizim gibi masa başında hayal kuran değil de, ciddi olarak işin içinde olan yöneticilere sorduğunda, siz hiçbir yaptırım koymasanız, hiçbir takip sistemi kurmasanız, sadece vicdanıyla ve sadece sizi sevdiği için size haksızlık yapmak istemediği için buradan ekmek yiyorum diye düşündüğü için yüz kişiden kaç kişi işini tam olarak yapar Hiçbir takip ve şey yoksa yaptırım yaptırım yoksa arkadaşlar merhum Muhammed şey Muhammed hamidullah, Efendim bunun %20'yi geçmeyeceğini söylüyor. Ben bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır yani Hamidullah da bunu okuyalıdan beri herkese rastladığım bu işlerle meşgul olan, yönetici olan insanlara soruyorum. Arkadaşlar %2, %3, %5'in üstüne çıkan olmadı daha. %5 belki bir iki kişiden duymuşumdur. Yani 100 kişiden 3 kişi, 100 kişiden 2 kişi ya çıkar ya çıkmaz diyorlar. Demek ki insanın fıtratı bu, doğası bu. Takip etmeniz gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor. İşte devlet adamının, devletin bütün kuvvetlerini, işlerini şu anda önümüzde neler var, dosyalarımız neler, projelerimiz neler, problemler neler, neyle uğraşıyoruz. Bunu cüz'iyatına kadar teftiş ve tetkik etmesi devlet adamının vazifesidir. Araştırdı ve tefakkâdet bayra uçan kuvvetleri, kuşlar olabilir veya başka şeyler olabilir bilmiyoruz. Araştırdı. Ve dedi ki Maliye la eral hudud Niye ben hüd hüdüdü göremiyorum dedi. Yani bir tanesi yok. Hani sayım yapıldı çalışanlardan biri yok. Kamus tercümesinde der ki hüd, hüd Hağların zammı ile yani hü ve hü ötre okunmak şartıyla mutlaka karkara eden yani elhan ve negamat ile öten kuşa denir. Ve has saten maruf, maruf kuşun ismidir ki çavuş kuşu ve ibibik tabir ettikleridir. Burada çok o hütü hüt, nereden geliyor kökeni ne hangi kuşlara denir bununla ilgili detaylar var onları geçiyorum. Müfessirin maruf olan çavuş kuşu diye tefsir etmişler. Alusi şöyle demiş: Mağruf kokar kuş ki denildiğine göre kan yer. Biraz da kokuluymuş. Bu da Alusi'de geçiyor. Demirinin zikrettiği veç ile Ebu'l Ahbar ve Ebu Rebi ve Ebu Sumame ve sair künyelerle künyelenmiş. Bilam. Yani bu hüt hüt hangi kuştur ki hangi kuşa denir? Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Kadı Beyzavi'nin naklettiği veç ile rivayet olunuyor ki Süleyman Aleyhisselam Beyti Maktis'in binasını itmam edince Beyti Maktis nerede? Kudüs'teydi Süleyman, Süleyman Mabedi yani. Bugün e, Yahudilerin e, Mescid-i Aksa'nın altını kazarak ortaya çıkarmaya temellerini ortaya çıkarmaya çalıştıkları mabet. Çünkü kendi ihmalleri yüzünden tarihte e, birkaç defa yıkıldığı için e, yok yani şu anda Süleyman Mabedi. Ee, Hz. Süleyman Aleyhisselam Beyt-i Maktis'in binasını itmam edince rivayete göre yani hac için hazırlanıp harem-i şerife gitti. Burada dilediği kadar ikamet ettikten sonra e, coğrafyayı gözünüzün önüne getirin olur mu? Yani Kudüs'ten Mekke'ye geldi. Bunu e, istediği kadar ikamet ettikten sonra Yemen'e teveccüh etti, Yemen'e yöneldi. Sabahleyin Mekke'den çıkıp öğleyin insan aya vardı. Bu şimdi o günkü ulaşım imkanlarıyla yani bildiğimiz tarihteki ulaşım imkanlarıyla mümkün mü? Arkadaşlar mümkün değil. Dolayısıyla burada bir Hz. Süleyman'ın mekanı bir hızla kat etmesi hadisesi var. Ee, Allah-u Alem, Allah en doğrusunu bilir, rüzgarı kullandığı için olabilir. Çünkü rüzgara hükmediyordu Süleyman Aleyhisselam. Ee, Tayyi mekan olmak arkadaşlar hele artık şimdi kuantum fiziğinden sonra hiç yani basit bir hikaye gibi teorilerden bir, e, biri. Yani kuantum fiziğinin mümkün kılacağı teorilerden bir tanesi de e, eşyanın çok kısa bir süre yani nasıl diyelim somut varlıkların çok kısa bir süre içerisinde bir yerden bir yere nakledilmesi meselesi artık bir teori olarak mümkün hani pratiğe çevrilmesi kaldığı için. Efendim dolayısıyla bu bizi şu anda hiç şaşırtmıyor. Arazisi hoşuna gitti. Oraya kondu sanada. Fakat su bulamadı. Hüt hüt ise onun raidiydi. Raid keşşaf demek. Arkadaşlar kuşların e, yeryüzündeki su kaynaklarını bulma konusunda e, becerileri var e, bununla ilgili belgeseller var izleyebilirsiniz hayvanlarda müthiş yetenekler var e, bugün e, radyoda e, yolda giderken MTV dinliyorum orada mesela bir şey daha öğrendim e, ağaç kakan var ya arkadaşlar saniyede yaklaşık 10 tane 10 kere vuruyormuş gagasını ağaca ve bunlardan bir tanesinin hızıyla biz kafamızı bir yere vursak hastanelik olurmuşuz. Yani bir kere biz kafamızı onun gagasını vurduğu hızla öyle sert bir zemine vursak hastanelik olurmuşuz. Fakat gagası işte'nin kökünde diyelim ki Allah Teala öyle bir amortisörler yaratmış ki hiçbir şekilde etkilenmiyor ve saniyede on kere vuruyor. O 10 vuruşun arasında o aradaki kısa zamanda o amörtüserler oluşan hasarı diyelim anında telafi edebiliyorlarmış. Ve bugün yeryüzünde hiçbir madde şu anda onun başarısına ulaşamamış. Yani NTV'de dinlediğim ağaç kakanlarla ilgili bir bilgiydi açıklamaydı. Dolayısıyla mesela yolda kalanlar diyelim ki kayboldular su arıyorlar. Kuşların hareketlerini takip ederek e, suyu bulabiliyorlar. Hayvanların hareketlerini takip ederek suya, suyu bulabiliyorlar. İşte hütüt onun keşifliğiydi. Suyu iyi bulurdu. Bunun üzerine araştırdı, bulamadı. Çünkü Süleyman Aleyhisselam indiği sırada o havada bir devir yapmış. Diğer bir hütütün durduğunu görmüş, yanına inmişti. İkisi anlaşmışlar. Bunun üzerine onun anlattığını görmek üzere beraber uçmuş. Badehu ikinciden sonra gelip anlatmıştı. Yani hütüt Süleyman'ın keşafı olan, su arayıcısı olan hütüt e, su aramak için uçarken bir başka hüdüdü görmüş efendim ve onun anlattığı bir şeyi dinlemiş ve görmek istemiş onun anlattığını. Şimdi kısa doğru gidiyor hikaye. Görmek istemiş ve onunla birlikte gitmiş. Bu yüzden de ikindiye doğru ancak gelebilmiş. Beyzavi, Kadı Beyzavi bunu naklettikten sonra Allah Teala'nın acayip bir kudretinde ve has kullarına bahşettiği hasayista belki bundan daha büyük şeyler vardır. Onları tanıyanlar tasdik ve tebcil eyler, iman şanından olmayan münkirler dahi inkar eyler diye bir ihtar yapmıştır. Yani bu bize hiç acayip gelmesin. Ee, arkadaşlar mucizelerle ilgili benim yaklaşımım ne biliyor musunuz? Ee, Elmanlı diye Yazır'ın biyografisini okuyunca e, şeyde e, İslam Ansiklopedisi'nde mutlu oldum. E, benimki tabii çok basit bir dille ifade ediliyor ama ki de e, aynı. E, ana fikir aynı. Tabii ki onun ifadeleri çok daha ilmi ve etkileyici muhtemeldir ki ben zaten zamanında ondan okuyarak bu görüşü benimsemişimdir allah Alem çünkü yeryüzünde hiçbir fikir hiçbir görüş yeni değil arkadaşlar birbirimizden alıyoruz kendimize mal edip evirip çevirip bizden sonrakilere aktarıyoruz e, mucizeler konusunda ben şöyle düşünüyorum e, beni arkadaşlar mucizelerin hiçbirisi rahatsız etmiyor niye biliyor musunuz çünkü Allah'a inanıyorum yani Allah'a, diyeceksiniz ki hepimiz Allah'a inanıyoruz. Tamam o zaman sorun yok. Yani Allah'a inanıyorsak, Allah'ın gücüne, kudretine, efendim ee, yani dişine, kainata olan hakimiyetine ve bu kainatın Allah'ın yarattıkları arasında ancak çok küçük bir kısmı olduğuna bizim bildiğimiz kuralların, tabiat kurallarının Allah'ın gücünü, kudretini bağlamayacağına efendim bütün bunlara biz iman ediyorsak ve ben mesela mucizelerin de aynı zamanda bize yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Yani Süleyman Aleyhisselam ee, hayvanların mantığını düşünme biçimini onu çok detaylı anlattı Eman Landezir çok da güzel anlattı bir neuroscienceci gibi yani. Efendim e, o hayvanların dışarıdan aldıkları algıları nasıl bir bilgiye dönüştürdükleri ve bunu birbirleriyle nasıl paylaştıkları ve bunu kendi hayatlarını sürdürmek için nasıl kullandıklarını bir insanın kavraması mümkünse Süleyman Aleyhisselam bunu kavrayabilmişse bizler de yapabiliriz. Diğer yani bizler derken her birimiz değil tabii içimizden yetenekli olanlar yapabilir. Çünkü bunun bir yolu var demektir ama o yolu biz bulamamışız henüz demektir. Dolayısıyla burada da onu diyor yani e, Allah Teala'nın has kullarında kim bilir bundan daha büyük nice nice e, mucizeler, nicenizce olağanüstü yetenekler vardır. E, onları tanıyanlar tasdik eder, iman şanından olmayan münkirler de inkar eder diyor. E, dolayısıyla ben Allah'ı Allah kabul ettiğim için arkadaşlar Allah'ın gücüne, kudretine, esmasına Efendim kendisini anlattığı şekliyle iman ettiğim için bir mucizeyi kabul etmek yani benim için hiç tartışma konusu bile değil. Çünkü sen hani nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki onun mucize göstereceğine inanamıyorsun. Yani mucizeyi reddedenlere söylüyorum. Burada Tyre'ın bir posta veya keşif tayyaresi gibi mülahaza edilmesi de mümkündür. Tayyariyi idrak eden zamanımız münkirlerinin bunları inkar etmesi ise büsbütün manasızdır diyor. E, mesela işte buralardan gelerek biliyorsunuz e, yarasaları taklit ederek mesela neler yapıldı e, siz söyleyin bu radarlar, radarlar yapıldı yarasaları taklit ederek. Yani hayvanların e, yeteneklerini e, biz daha ancak çok cüz'i bir kısmını taklit edebilerek ederek bu teknolojik gelişmeleri yapabildik insanoğlu olarak bir sultanin mübin yani ben işte şeyi göremiyorum hüdüdü göremiyorum fekale maliye la eral hudhud emkâne minel çünkü ayetlerin hepsini tefsir etmedi şimdi 21. ayetin sonuna geçiyoruz yoksa o kayıp mı oldu diyor neden göremiyorum kaçtı mı yani لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَا يَتِيَنْن۪ي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ elbette ona şiddetli bir azap ederim veya boynunu keserim yahut da bana herhalde açık kuvvetli bir burhan getirir. Yani biraz sert değil mi? E, diyor ki ya bana çok böyle beni ikna edecek bir gerekçe getirir, bir gerekçe söyler ordudan kaçması yok olması ile ilgili bir sebebi vardır çok ikna edici. Yahut da ben ona yapacağımı bilirim diyor Süleyman Aleyhisselam. Bir sultan-ı mübin bir sultan-ı mübin ile yani mazeretini beyan eden açık ve kat'i bir hüccet ve burhan ile. Şimdi tabii burada da bir ton söz söylemek lazım ama biz birkaç gram söyleyip geçelim. Hem haddimizi bilelim. Ee, bu şekilde hem de e, efendim e, böyle her yerde bir ton laf edersek bu konular bitmez. Bir pencere açalım ve devam edelim. Arkadaşlar e, işte yaptırım dediğimiz şey bu. Demin yaptırım yaptırım diyordum ya. Yani sizde vicdan olacak, hakkaniyet olacak, sorumluluk duygusu olacak, görev bilinci olacak. Ama o görevi size verende de Takip ve yaptırım olacak ki işler yürüsün. Yaptırım dediğimiz şey nedir? Mesela siz işte e, ben bir tane bir kere anlatayım size mesela. E, yurt dışında okuyan bir öğrenci genç e, dedim ki Amerika'da bir iyi bir okulda okuyor. Okuyordu. Dedim ki sizde devamsızlık hakkı var mı? O ne demek dedi buradaki üniversite sistemini bilmediği için. Allah dedim işte burada üniversitelere göre değişiyor ama öğrencinin devamsızlık hakkı var. Yani derslerin %30'una katılmayabilir mesela. Bölüme göre değişiyor. Üniversiteye göre değişiyor. %40'ına katılmayabilir, %20'sine katılmayabilir. Nasıl ya dedi. Ben dedi e, sene başında işte dönem başında e, bir derse kaydolmuştum. İlk derse gidemedim dedi. İkinci derse gittiğimde hoca listeden ismimi... Çizmişti silmişti dedi. Kendimi tekrar zor zor o derse yazdırabildim. Devamsızlık diye bir şey yok. Ee, ancak ölmüş olman lazım yani. Hani hastanede olman lazım hani o, o derse gitmemen için. Yani bir yaptırım ne mesela sen bir derse gelmedin mi tamam siliniyorsun listeden. İşte ödevini zamanında vermeyince biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hocaları arıyoruz, yalvarıyoruz, işte tarihi erteletiyoruz. İşte bizim öyle arkadaşlarımız vardı böyle ağlaya ağlaya notlarını yükselten, not ortalamalarını yükselten. Dolayısıyla biz şey yani bütün kurallar esnetilmek için vardır diye düşünüyoruz. Kendimizi böyle sürekli eleştirmekten de çok hoşlanmıyorum doğrusunu isterseniz. Her neyse. Gene ben de yaptım işte. E, dönelim arkadaşlar. Mesela ailede kurallar koydunuz ama yaptırımlar yok. Yani o kurala uymayınca ne olacak? O kurala uymayınca ne olacak yani? Yaptırım yok. E, yaptırımın illa, illa değil fiziksel bir ceza falan kastetmiyorum yani. Öyle bir şey kastetmiyorum. Bir yaptırım. Yani o yaptığının sonucuyla karşılaşması onun sonucunu yaşaması tabii ki bunun pedagojik olmasına dikkat etmek lazım ama yaptırma sadece çocukların ergenlerin değil arkadaşlar hepimizin ihtiyacı var onun için Kur'an-ı Kerim'de Ahirette karşılaşacağımız sonuçlar bize çok açık ve kesin bir dille anlatılıyor. Bunların çoğundan hoşlanmasak da bazılarımız hele bize lütfen dini korkutarak değil sevdirerek anlatılıyorlar. Ben de diyorum ki o zaman siz de yanınızda çalışanları korkutarak değil sevdirerek çalıştırın. Yani eve mesela birisini alıyorsunuz yardımcı. Önce 9.5 diye anlaştınız faraza. Önce 9 çeyrekte geliyor sonra 9 buçukta geliyor sonra 10'da geliyor hiçbir şey olmuyor yani. Onu vicdanına bırakıyorsunuz ve parasını da tam veriyorsunuz. Arada sızlanıyorsunuz. Mesela bizde yaptırım nedir? Arada herkesi toplayıp fırçalamak mesela. <gülüyor> tamam da yani o zaten onu göze almış onu yapan. Ötekileri yapmayanları da fırçalayarak onların da moralini bozduğun, şevkini kırdın. E, bu yaptırım meselesi işletmelerin e, bir numaralı meselelerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani hem zalimce olmayacak, e, haksız olmayacak efendim insani şartları göz önünde bulunduracak tabii ki esneklik olacak ama mutlaka ve mutlaka yani her ihmalde bir yaptırım olacak işte Hz. Süleyman da çok ciddi tehdit demeyelim yani hani yapar yani yapar ne diyor efendim ben ona ya çok şiddetli bir azap veririm bir ceza veririm bu yaptığı için ya da onun kellesi gider diyor. Yahut da bana açıklasın bakalım. Hani çok kuvvetli bir mazeret getirmesi lazım. Ordudan izin almadan ayrılması arkadaşlar. Görev yerinden izin almadan ayrılması. Çünkü bu bütün ordunun hayatını tehlikeye atan bir şey. Yani askeriyede tabii biz askerlik yapmadığımız için ama filmlerden işte okuduklarımızdan falan biliyoruz. Böyle öyle bir rol dağılımı yapılıyor ki hani bir Mıh gerçekten bir savaş kaybettirebiliyor. Bir mıhın yerinden oynaması bir savaş kaybettirebiliyor. Onun için her bir neferin o yüzden mesela çok e, özellikle şey artık savaş başladıktan sonra sorgulama ve yorum yapmayacaksın, içtihat yapmayacaksın. Yani savaş başladı yani artık herkes üzerine düşeni yapacak. İşte Okçular Tepesi'ndekiler yorum yaptılar Uhud Savaşı'nda. Arkadaşlar dediler ki savaş bitti Peygamberimiz bize haber göndermeyi unuttu dediler. Neyse bakın bir birkaç gramı geçti söylediğimiz sözler dönüyoruz 22. ayete. <gülüyor> <gülüyor> Femekefe gayra beaidin <gülüyor> efendim derken bekledi gayra <gülüyor> beaidin çok geçmeden geldi <gülüyor> hütud. <gülüyor> <gülüyor> fekale dedi ki ehatu bimalam tuhut bihi senin ihata edemediğin bir şeyi ihata ettim ben. Yani öyle bir şeyi öğrendim ki sen onu bilmiyorsun. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Ve ciltüke bisebeğin minnebeğin yakîn ve sana sebeden yakînî bir haber getirdim. Ne demiş? Sağlam bir haber getirdim demiş. Şimdi buranın tefsirinde bakın Elmanlı Hamdi yazır neler demiş merhum. فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحَبْتُ بِهِ Ben senin ihata edemediğini ihata ettim. Henüz varamadığın yere vardım, dolaştım, keşfiyatta bulundum. Sence tamam olmayan malumatı etrafıyla kavradım. Sen daha bir, şeye, bir şeyden haberin yok diyor. İfa ettiğin, ettiği hizmetin zevkiyle neşenak olan hüdüdün bu suretle söze başlamasında Süleyman Aleyhisselam'a karşı min tarafillah bir cilve-i ikaz vardır. Şimdi Allahu Alem tahminde bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, Süleyman Aleyhisselam'ın hüdud hakkında söylediğini biliyor mu hüdud? Muhtemelen bilmiyor. Yani o bir gelsin bakalım eğer bir sağlam bir mazereti yoksa ben ona yapacağımı bilirim dedi ya. Onu muhtemelen bilmiyor. Ve geldi dedi ki ey Süleyman ben öyle bir yere gittim, öyle şeyler öğrendim ki senin bunların hiçbirinden haberin yok. Senin kavrayışının dışına çıktım. O Oralardan sana haber getiriyorum. Hem de yakin bir haber yani kesin, şeksiz, şüphesiz bir haber getiriyorum. İşte söze bu ifa ettiği hizmetin zevkiyle yani öyle sevinmiş ki hüt, hüt bir şey keşfetti Süleyman adına. Ve Süleyman'ın işine yarayacak bir şey. Orduda bir nefer ama Süleyman Aleyhisselam'ın çok işine yarayacak bir durumu öğrendi. Süleyman Aleyhisselam'a işine yarayacak derken yani onu onun ilgileneceği bir durumu öğrendi. Ve haberinin olmadığı bir durumu öğrendi. Bundan büyük bir zevk duyuyor yani patronuna. Hani patronun aklından bile geçmeyen, haberi bile olmayan bir konuda bilgi getiriyor, ekstra bir görev yerine getirmiş oluyor yani. Dolayısıyla böyle söze başlayan coşmuş biraz efendim bu zevkten sevinmiş coşmuş ve söze başlarken ya ey Süleyman işte senin haberin olmayan konularda ben sana ne bilgiler getirdim diyerek söze başlamasında min tarafilla Allah tarafından bir cilveyi ikaz vardır. Yani sen az önce ne diyordun? Bak ama o senin için nasıl çalıştı, sana nasıl bilgi getiriyor diye hani bazen utandırılırız ya arkadaşlar. Utandıranın da farkı haberi yoktur ama bizi utandırdığından. Yani bir şey, bir durum hakkında birisi hakkında bir şey söyleriz, bir yorum yaparız veya işte kızarız bir ihmal görürüz, kızarız efendim söyleniriz. Ama sonra o kişinin aslında o sırada tam da o sırada bizim için büyük bir iyilik yaptığını, bizim bir işimizi çözdüğünü, bizim için bir e, ne bileyim bir taşın altına elini koyduğunu öğreniriz de nasıl mahcup oluruz değil mi? İşte burada da Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Alem min tarafillah Allah tarafından bir cilve-i ikaz var. Ve ciltüke min sebeyin bisebeyin yakîn, nebein yakîn, sana sebeden ehemmiyetli, yakîn bir haber getirdim. Bunda deli devlete arz olunacak haberlerin iyi tahkik olunarak şüpheden salim olması lüzumuna işaret vardır. Yani... Bir, bir mesela hüt, az önce ne demişti Kadı Beyzavi'den rivayete aktarırken hüt, hüt su aramak için çıkmıştı aslında. O sırada başka bir hüt bir haber aldı, bir bilgi aldı. O bilgiyi teyit etmek için onunla birlikte gitti, gerçekten gördü ve geri gelip Süleyman Aleyhisselam'a ona haber verdi. Şimdi ne diyor? Bu olayda deli devlete arz olunacak haberlerin yani sen yönetici kademelerine bir bilgi aktaracaksan Kesinlikle iyi tahkik olunarak şüpheden salim olması lüzumuna işaret vardır. Peki arkadaşlar devlet kademelerini şaşırtmak için, yanıltmak için, devlet kademelerinin, bürokrasinin özellikle mahkemelerin verdiği kararların haksız olduğu, e, e, zalimane olduğu fikrini uyandırmak için Bilhassa masum insanlara yönelik iftiralar atılmasına ne diyeceğiz yani? O nereye girer? O nereye girer arkadaşlar? Ee, burada şunu belirtmem lazım. Efendim sizi hoşnut etmek için ya da işte kızdırmak için söylemiyorum. Hakikaten gerçek düşüncemi söylüyorum. Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, yine Elmalı'da da aynı e, benzer yaklaşımı gördüm. Çok memnun oldum. Kendi adımı. Kendimi onaylanmış hissettim. Ee, benim yaklaşımım şudur arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nedir amacımız Kur'an-ı Kerim okurken, tefsirini okurken? Yani ibadet için okuduğumuz hatmi şerifler hariç. Sure-i celleler hariç. Yani Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Amacımız nedir anlamaya çalışırken? Arkadaşlar amacımız hakkı öğrenmektir. Çünkü Allah'ın kitabıdır, Allah'ın sözüdür. Hakkı söyler. Bunu öğrenmek için okuyoruz. Bu hak her zaman bize uyar mı? Benim nefsimin hoşuna gider mi? Arkadaşlar eğer hak senin her zaman nefsinin hoşuna gidiyorsa vallahi helal olsun dünyada sayılı bir elin parmağı kadar sayılı insandan birisin. Çünkü nefis Hakla mücadele eder arkadaşlar. Nefis hak istemez ki. Yani hakka tabi olmak istemez. Nefis haz ister. Haz ister. Hazlarının hak gözetilmeksizin, herhangi bir hak, hukuk gözetilmeksizin hazlarının hemen şimdi karşılanmasını ister. Karşılık bulmasını ister. Dolayısıyla arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken, araştırırken bir hakla karşılaştınız o hak sizin dünya görüşünüze sizin e, yaşam e, anlayışınıza hayat tarzınıza uymadı ne yapacaksınız ne yapacaksınız benim kanaatim arkadaşlar Kur'an'daki haktır benimki yanlıştır çatışıyorsa benimki yanlıştır Bırakmam lazım, benimkini kendimi Kur'an'a göre düzenlemem lazım. Düzenleyemiyorsam olabilir, bu da insanız, eksiğimiz olabilir. Düzenleyemiyorsam Rabbime dua ederim. Ya Rabbi ne olur bu konuda bana yardım et. Ben senin gösterdiğin yoldan gitmek istiyorum ama nefsime, kendime, çevreme söz geçiremiyorum. Zayıfım, bu konuda lütfen beni kuvvetlendir. Neyse işte tevbemi kabul et, beni affet diye dua etmemiz lazım. Ben böyle yaklaşıyorum. Gelelim bunu bunun ne alakası var diyeceksiniz. Mesela işte hakkın ortaya çıkması. Arkadaşlar mesela bir mahkemede hakkın ortaya çıkması. Veya efendim bir insanlar arası meselede mesela bazen işte birisine danışıyorsunuz, psikoloğa gidiyorsunuz. Gerçi artık... Psikologlardan da ne olur yanlış anlamasınlar. Yani geleni memnun etmek, daha doğrusu memnun etmek demeyelim, iyi hissettirmek. Hedef bu olunca her geleni iyi hissettirmek. Olunca yani bir psikologdan hakkı ortaya çıkarmak için yardım almak, bana çok şey gelmiyor artık yani çok güvenilir bir yolmuş gibi gelmiyor. Çünkü o benim iyi hissetmeme odaklanıyor. Benim hakkı bulmama ve doğru olanı yapmama odaklanmıyor muhtemelen. Yanlışsam lütfen beni uyarın ama hani kibarca lütfen çok da efendim şey yapmayın, yaralamayın. Çok sandığınız gibi kuvvetli biri değilim ben. Şimdi arkadaşlar... Dolayısıyla bir mahkemede bir işte karşımızda bir bilir kişi olduğunda o bilir kişinin söylediği, o mahkemenin hukukun söylediği daha doğrusu hukukun söylediği benim arzularıma uymadığında ben ne yapacağım? Yani mesela işte çocuğum benim sevdiğim biri Allah korusun bir olaya karışmış yanlış yapmış ama ben onun aklanmasını istiyorum. Temize çıkmasını istiyorum. Ama birine zarar vermiş olsun yani. Böyle diyorsam arkadaşlar buradan benim hakka ulaşmam imkansız. Onun için e, benim yaklaşımım hak bizim zihnimizde. Hak burada hem kul hakkı, insan hakkı hem hukuk anlamında hem Allah'ın bildirdiği hak söz anlamında yani bütün, hakikat hakikat. En üstün değer olmalıdır zihnimizde. Hakikat en üstün değer olursa ne nefsimiz, ne sevdiklerimiz, ne ideolojilerimiz, ne efendim birilerinin peşinden gitmişizdir, ömrümüz orada geçmiştir, kandırılmışızdır. Yani bari bunu fark edin, fark edelim ve diyelim ki ya ne yap ben ömrümün 10 yılı 20 yılı boşa gitmiş diyelim. Tevbe istiğfar edelim, bak bir telafi zamanı kalmış önümüzde. Yok illa o ideoloji kafamdaki, ideoloji kafamdaki dünya görüşü doğru, buna uymayan her şey yanlış ve buna uymayan her şeyi ben sabote edeceğim. O zaman sizin hukuk anlayışınız da kalmıyor, hakkaniyet anlayışınız da kalmıyor, hakikat anlayışınız da kalmıyor. Arkadaşlar çiviniz çıkıyor, çiviniz, temel çiviniz yerinden oynuyor. Yani o temel taşı yerinden oynadığında binanın sallanması gibi sallanıyor var oluşumuz Allah korusun. İşte efendim e, devlete arz olunacak haberlerin iyi tahkik olunması, şüpheden salim bir şekilde arz olunmasının lüzumuna bu hüdütün yaptığında. İşaret var. Sebe neresi? Sebe esasen bir hanedan veya kabile ismi olup sonradan Yemen'de meskenleri olan Me'erip şehrine dahi ıtlak edilmiştir. Bununla ilgili detaylar için Sebe suresine bakabilirsiniz diyor. Efendim e, ayet devam ediyor. 23. ayette İnni ra eten. Ben orada, ben hani sana Sebe'den çok yakini bir haber getirdim. E kesin yani, yakin, ya, ilmel yakin yani biliyorsunuz hani. Ya. Yakini bir haber getirdim, şimdi haberi söylüyor. inni ve cettümra eten, ben bir kadın buldum. Bir kadınla karşılaştım. Beyzavi vs. de bu kadının meşhur olan ismi Belkıs binti Şerahil diye kaydediliyor. Ebu'l-Füda tarihinde Belkıs bintü Hethad İbni Şurahbil denilmiş ve 20 sene meliklik ettiği zikrolunmuştur. Temlikuhu bu kadın onlara melike bulunuyor. Yani onların kraliçesi. Sebe'de bir kadınla karşılaştım. O Sebe halkının kraliçesi. Ve utiyet min kulli şeyin kendisine her şeyden verilmiş. Buradaki min ifadesi önemli olduğunu söylemiştik. Her şey verilmiş değil, her şeyden verilmiş. Her türlü nimetten kendisine verilmiş. Ve leha arşun avim ve çok azametli bir tahtı var. Bu taht daha sonra biz oraları görmeyeceğiz. Efendim Süleyman Aleyhisselam tarafından getirtilecek. Kadının servetü ü saltanatını böyle izam ederek, yücelterek, büyüterek... Vasfetmesi Süleyman Aleyhisselam'ı tehiç için, heyecanlandırmak için yani konuya ilgisini çekmek için. Hani böyle kenarda köşede kalmış gariban bir halktan bahsetmiyorum. Ben bir medeniyet buldum. Bu medeniyet çok zengin, Efendim, her şeyden kendilerine verilmiş ve başlarında da bir kraliçeleri var. Fakat şayanı dikkattir ki Süleyman Aleyhisselam bunlara hiç ehemmiyet vermiyor. Yani ne tahtını konuşuyor, ne kraliçeyi konuşuyor, ne onların zenginliğini konuşuyor Süleyman Aleyhisselam. Ne zaman ki 24. ayette duha ve يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ min dunillah O ve kavmi Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar diye onun ve kavminin Allah'a bırakıp güneşe taptıklarını anlatınca o vakit ale dedi ki Süleyman aleyhisselam sen zuru asadakte em kuntem biz bu konuya bakacağız. Doğru mu söylüyorsun yoksa sen yalancılardan mısın? Demek ki Hüdhud'un Bine beyin, diye teminatını kâfi görmedi. Efendim inanın iki gözüm ölüme aksın. Çocuğumun ölüsünü öpeyim ki doğru söylüyorum. Size şöyle bakın temin ederim ki sizi işte şöyle araştırdım, böyle ettim falan. Bunların hiçbirisi önemli değildir arkadaşlar. En güvendiğiniz sizin kendi adamınız. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın kendi adamı. Ve bana sorarsanız yani bir de hayvan olduğu için eğer hayvansa gerçekten. Olduğu için bir kandırmanın içine girmesi de çok şey görünmüyor yani. Çok muhtemel görünmüyor. Ama ona rağmen burada bir devlet terbiyesi biz görüyoruz. Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Bunu kontrol edeceğiz, teyit edeceğiz. Bakalım sen doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Evet teminatını kafi görmedi, haberi vahit ile amel etmedi. Zira bir taraftan gayrın hukuku taalluk ediyor. Yani e, bir şirk varsa ortada, güneşe tapılan bir durum varsa, bir peygamber olarak onun onunla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bütün peygamberler şirkle mücadele etmek üzere gönderilmiştir. Temel vazifeleri budur, arkadaşlar. E bu da bir milleti ilgilendiriyor. Yani orada Sebe halkı diye bir millet var. Şimdi Süleyman Aleyhisselam o şirkle mücadele etmek için kararlar almadan önce bunu teyit etmesi gerekiyor. Aynı zamanda hüt, hüt kaybolmuş olmak itibariyle yani izini almadan gittiği için töhmet mevkiinde. Belki de kendini temize çıkarmak için böyle bir haber getiriyor Süleyman Aleyhisselam'a. Binaenaleyh İncaekum fasikum binebeyin fetebeyyenu Entusiyi bu kavmen bir cehaletin mazmunuyla harek amel etmek iktiza ediyordu Bu da nerede arkadaşlar? Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın. Sakın ha böyle yapmazsanız araştırmazsanız bilmeyerek bir kavme e, haksızlık etmiş olursunuz. Haksızlıkla onlara zarar vermiş olursunuz diyor. Burada anahtar kelime fasık kelimesi arkadaşlar. Fasık nedir? Fasık günah işleyen günahı devamlı işleyen ve bundan dolayı çekinmeyen, günahtan utanmayan günah işlemekten utanmayan kişidir. Yani fasık illa kafir değildir. Günahkarca bir hayat süren ve bundan çekinmeyen bunu saklamayan, gizlemeyen kişidir. Efendim işte Size gelen bugünkü haber kaynaklarını düşünün ve o haber kaynaklarının e, işleyişini düşünün. Özellikle bu medyada bilgilerin nasıl üretildiğiyle ilgili hiç olmazsa bir iki belgesel izleyin arkadaşlar. E, i̇lginç olmak, ilgi çekici olmak efendim e, ne deniyor ona? Rating, rating yapmak için e, haberlerin nasıl e, masa başında Efendim süslendiğini, e, halden hale girdiğini e, bilin birazcık. Ben şöyle diyorum, gerçekten Allah'a sığındığım hususlardan birisi de medyanın eline düşmektir. Diyeceksiniz ki ne zaman o halde ne işim var burada diyeceksiniz. Burası da bir sosyal medya. Gerçekten çok ürküyorum, korkuyorum ama şu an için böyle bir mecrayı kullanmak gerektiğini düşünüyorum Allah'a sığınarak her seferinde Rabbim muhafaza buyursun diye yani birisine beddua etmek isterseniz Allah sizi basının eline düşürsün diye <gülüyor> beddua edebilirsiniz o kadar felaket bir şey hele hele alışkın olmayan bu konuda efendim tecrübesi olmayan insanlar için Allah korusun bu nedenle size bir haber geldiğinde Hele bu WhatsApp gruplarında falan arkadaşlar bakın gene o medya kuruluşlarında gazetelerde televizyonlarda bir yani hiç olmazsa iyi kötü bir editörü var iyi kötü yani bir şeyden geçiyor bir kontrolden geliyor bir sorumlu makam var yani o gazeteyi işte mahkemeye verebilirsiniz ne bileyim yani. Hesap verecek birileri var ama bu sosyal medyada arkadaşlar WhatsApp gruplarında şurada burada uydurulan haberlerin hemen böyle forward edilen haberlerin hiçbir şekilde kaynağı yok, sorumlusu yok, kim yazmış yok, efendim kim bunu servis etmiş, kim yayınlamış yok ortada çünkü fake kişiler, sahte hesaplar, sahte kişiler. Sahte e, sahte efendim 10 tane hesap açıp her gün oradan birer tane yalan haber yaydığınızı düşünün. Ve bu hesaplarla bu sahte hesa yani fikir vermek gibi olmasın da Allah korusun. E, böyle işliyor mekanizmalar. Dolayısıyla siz bir haber gördüğünüzde e, lütfen benim öncelikli tavsiyem teyit etme ihtimaliniz yoksa kimseye iletmeyin. arkadaşlar. korunmanın yolu budur. Çünkü bizim onu iletme sorumluluğumuz yok ki. Zaten kimin söylediği belli değil. Sağlıkla ilgili olsun illa yani siyasi bir haber, dini bir haber, ilmi bir haber olması gerekmez. Sağlıkla ilgili haberler olsun efendim bilmiyorsunuz yani aslını bilmiyorsunuz. O konuda zaten yetkin isimler arasında bile bir tartışma var. Bir görüş birliği yok mesela diyelim beslenmeyle ilgili veya başka tedavi yöntemleriyle ilgili. Bunların bir parçası Olmamanızı çünkü e, arkadaşlar e, yaydığınız her haberin e, hesabını vereceksiniz. Diyecekler ki bize nereden biliyordun? Nereden biliyordun? Çünkü belki bizi ciddiye alarak birisi onu uyguladı. Birisi oradan bir zarar gördü belki. Allah korusun o da ciddi bir sorumluluk var ve Hucurat Suresi'ne de Rabbimiz onu söylüyor. Bunun için şu emri verdi Hütü'de. اِذْهَبْ kitabi اِحَادَ Bir mektup yazdı Belkıs'a. Al bu mektubumu götür fe'lqih ilehim onlara bırak thümme tevelle anhum sonra dön kendilerinden yani oradan ayrıl fenzur ma da yarce ol bakalım nereye varacaklar ne yapacaklar bakalım ne yapacaklar yani e, doğru mu söylüyorsun sen yalancılardan mısın bakacağız dedi bir resmi mektup yazdı bu mektubu Hüdı'de verdi götür ver ve dön bakalım oradan ne cevap gelecek Gerçekten senin dediğin gibi mi? dedi. Burada hüt hüt bir posta hizmetinde kullanılmış oluyor fakat bunda bir güvercinin mektup götürmesinden fazla bir şey var. Çünkü bıraktıktan sonra çekilip netice hakkında bir tecessüs yapması da emrolunuyor. Yani bir bekle ne konuşuluyor ne oluyor orada bize bilgi getir diyor. Hüt hüt bu emri ifa etti. Onun için kadın ne yaptı? Kalet topladı danışman danışma grubuna Ya eyühel mele ey ayan dedi. Ayan yani seçkinler. O istişare heyetinde yer alabilecek durumda olanlar. Ey milletin ayanı dedi. İnni ulqiya ileyke kitabun kerim. Bana bakın bir mektup bırakıldı bana. Çok mühim. İnnehu min Süleyman. Süleyman'dan ve innehu bismillahi rahim Ve bismillahi r başlıyor. Allah tağlulaleyhi ve tu ni muslimin. Ba doğrusu bana karşı kafa tutmayın da Müslüman olarak gelin bana diyor Süleyman Ali mektubunda. Efendim bu ifadenin zahirine nazaran mektup bu suretle Arapça yazılmıştır. Sebe, Himyeriler Arap oldukları için demek ki Süleyman Aleyhisselam onlara mektubunu kendi lisanlarıyla yazmıştır. Asıl mektubun İbranice yazılmış olup da bu onun tercümesi veya hulasayı mazmunu yani içeriğinin özeti olmak da Muhtemildir. Hasılı kadın mektubu alınca memleketin erbabu halle akti olan bir meclise arz etti. Bir danışma kuruluna arz etti. Bunu burada ayağını memleket diye tercüme ediyorum. Çünkü onlara şöyle şöyle dedi. Onlar şöyle şöyle cevaplar verdiler. Arkasından şunlar şunlar oldu. Efendim onları okumayı size bırakıyoruz. Bizim size vaat ettiğimiz yer burada sona erdi. Çünkü her sureden bir bölümü işleyeceğiz yöntemimiz öyle hiç olmazsa o sondaki uzun surelere kısa surelere gidelim de onların tamamını yapabilelim diye arkasından arkadaşlar haftaya Allah izin verirse fırsat verirse Kasas suresi var Kasas suresinde de gerçekten seçmekte zorlandım benim böyle çok etkilendiğim kısa oradaki kıssalarda çok etkilendiğim bölümler var fakat oraları değil de çok yani Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir yerde geçmeyip bir tek burada zikri geçtiği için mesela Musa Aleyhisselam'dan bahseden bölümü de anlatmayı isterdim ama efendim ondan pek çok yerde bahsediliyor. Karun'dan bahsedilen bölümü ve surenin son ayetleri olduğu için de son mesajları Cenab-ı bu sure içerisinde vereceği son mesajları anlatan bölümü tercih ettim. Böylece haftaya Kasas suresinin 76. ayet kelimesinden kaç'a kadar? Surenin sonuna kadar. 88 mi oluyor? Evet 88. ayet-i sonuna kadar. Zaten Elmanlı Hamdi da çok kısa burayı tefsir etmiş. İnşallah bu bölümü göreceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak anlattığı kelam ile ahlaklanmış, onu böyle hıfzetmiş. Hani ne derler? İnsanın Kur'an'la ilgisi e, üç kademelidir. Kıraatul Kur'an, e, Hıfzul Kur'an, Fehmul Kur'an ve Amelul Kur'an ve arkasından da Şefaatul Kur'an. Üç değil beşmiş. Efendim sayınca ortaya çıktı. E, Kıraatul Kur'an, Kur'an'ı okumak. E, Hıfzul Kur'an, Kur'an'ı ezberlemek. Fehmul Kur'an, Kur'an'ı anlamak. Amelul Kur'an, Kur'an'la amel etmek. İşte bu, bunları bu dünyada başarmamız gerekiyor ki, Şefaatül Kur'an mertebesine nail olabilelim. İnşallah bu ayetlerin künhünü, aslını, faslını, detayını da huzur-u ilahide, layık-ı ile daha detaylı bir şekilde öğrenmemiz nasip olsun. Hepinize hayırlı akşamlar, Allah'a emanet.